Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye rüzgar enerjisi sektörü geçtiğimiz ay hem elektrik üretimi hem de kurulu güç artışında birden fazla rekor kırdı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'deki rüzgar enerjisi santralleri 5 Temmuz 2016 günü 88 bin megawatt saat düzeyinde elektrik üretimi gerçekleştirdi. Bu şimdiye kadar... Türkiye'de rüzgar enerjisi alanında kaydedilen en yüksek günlük üretim rakamı oldu. Bu üretim aynı zamanda o gün gerçekleşen toplam elektrik üretiminin %16.6'sını oluşturarak Türkiye'nin rüzgar enerjisinde oransal olarak da ulaştığı en yüksek nokta oldu. Türkiye rüzgar enerjisi sektörü Temmuz ayında üretim kapasitesi açısından iki önemli kilometre taşını böylece geride bıraktı. Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye 22 Temmuz 2016 günü rüzgarda 5 gigavatlık kurulu güç seviyesini aştı. Verilere göre bu tarihte 3 ayrı santralde yapılan kabul işlemiyle Türkiye rüzgar enerjisinde 5025 megavatlık kümülatif güce ulaştı. Temmuz ayının tamamında ise toplam kurulu güçleri 125 megavat olan 13 projenin kabul işlemi yapıldı ve Türkiye ay sonu itibariyle bu alanda 5073 megavatlık elektrik üretim kapasitesine böylece ulaştı. Bu santrallerin devreye girmesiyle Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücü son 12 ayda 1041 megavatlık artış gösterdi ve ilk defa bir yıllık dönemde 1 gigavatlık kapasite artışı sınırını aşmış oldu. Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Alanköy yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Çanakkale-Çankara yolundaki Alanköy'ün batısında yer alan tarım arazisinde, yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopterle müdahale edilirken karadansa çok sayıda arazöz ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katıldı. Kuvvetli eser rüzgar nedeniyle maalesef yangın genişledi. Öte yandan Kars'ta akşam saatlerinde 15 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağmur sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sileceklerinin yetişemediği yağmurla birlikte vatandaşlar kendilerini kapalı alanlara attılar. Vatandaşlar yolun karşısına geçmekte zorlandı. Bir kişi yaşlı babasını sırtına alarak yolun karşısına geçirmek zorunda kaldı. Çok sayıda ev ve iş yeri su baskınına uğradı. Eşyaları zarar gören vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye başladı. Evini su basan bir kişi... Şöyle dedi, Kars'ın kaderi bu maalesef yaklaşık 15 dakika süren yağmur hayatı etkiledi. Şimdi de işi gücü bıraktık, suyu boşaltmaya çalışıyoruz diye konuştu. Su hakkı kampanyasının bu yaz ilk kez hayatı geçireceği yaşam için su yaz kampını Büyükada'da Kartal Belediyesi'nin sosyal tesislerinde başladı. 19-21 Ağustos tarihleri arasında kampta 3 gün boyunca hem su hakkı mücadelesinin nasıl büyütüleceğine dair fikirler paylaşılırken... Aynı zamanda deniz kıyısında ağaçların arasında birlikte güzel vakit geçirme imkanına da sahip olacak kamp katılımcıları. Yaşam için su kampının gündüz saatlerinde İstanbul'un su yolları ve çeşmeleri, mitoloji ve felsefede su, kapitalizmin ekolojik yıkımı, Türkiye'de ve dünyada su hakkı mücadeleleri ve İstanbul'un su sorunu başlıklı toplantılar, atölyeler, akşamları ise film gösterileri ve müzik dinletileri olacak. Kartal Belediyesi'nin desteklediği yaz kampı süresince, Konaklama ve 3 öğün yemek ücretsiz olacak. Su hakkı kampanyası aktivistleri tarafından söylendi bunlar. Konaklamanın herkesin kendi çadırını ve uyku tulumunu getirmesiyle sağlanacağını belirten kamp katılımı ise alanın koşulları gereğince maalesef 50 kişiyle sınırlı tutmak zorundalar. Ayrıntılı bilgi için su kampanyası sitesini ziyaret edebilirsiniz. suhakkı.org adresinde. Tekrar ediyorum kaçıranlar için suhakkı.org. Tekne turlarıyla geldikleri bölgede kalabalık bir şekilde denize girmek isteyen insanlar Bodrum yakınlarındaki Orak Adası'nda yaşayan karetta karetaları ürküterek kabusları oldu. Yoğunlaşan tekne turlarının ardından karetta karetalar yaşam alanlarına saldıran insanlara karşı kendilerini korumaya alarak öz savunmada bulundu. Sivil sayfalarda yalan habere göre nesli tükenmekte olan ve yılda onlarca defa insanların saldırısına maruz kalan karetta karetaların bir bölümü Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalı Mahallesi'nin karşısında bulunan Orak Adası'nda yaşıyor. Ancak Bodrum'un Havai'si diye nitelendirilen bu koy tatile gelen insanların tekne turlarıyla istilah ediliyor. Karetta karettalar gibi nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olan bu koya artan tekne turları ve kalabalık insan grupları hayvanların kabusu oldu. Koya teknelerle gidip yüzen insanlar nedeniyle ürken karetta karettalar Son bir haftadır kendilerini koruma altına alarak öz savunmada bulunuyorlar. Son 3 günde karetta karettaların 9 ayrı savunmasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Karetta karettaların aran savunmasında yaralanan bir kişi sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımında daha hiç böyle bir saldırıyla karşılaşmadığını savunarak bu kez karetta karettaların insanlara neden saldırmaya başladığını anlayamadığını yazdı. Deniz kaplumbağalarının gördüğü zararı dile getirmeyen bir tekne kaptanı ise insanların daha büyük zararlar görmeden tedbir alınması gerektiğini iddia etti. Deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezi yani Dekamer yetkilisi Doğan Sözbilen bu saldırıların çoğunun sebebinin insan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu saldırılar çoğunlukla insan kaynaklı diyen Doğan hayvanların elle beslenmeye çalışılmasının yanlış olduğunu vurguladı